Masiyetiyle cennete, tahtiyle cehenneme gidenler Başyazı Hamd alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan din gününün sahibi sadece zatına ibadet edip zatından yardım dilediğimiz Allah'a mahsustur. Salat ve selam, şahit, müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderilen Nebi'ye, pak ailesine ve değerli asabının üzerine olsun. Bizleri bu ayda buluşturan Allah'a hamd olsun. Bu ay, gündemin yorucu ve bunaltıcı havasından sıyrılıp, her birimizin her anında ihtiyaç duyduğu bir konu üzerinde durmayı uygun gördük. Bir bölümünü başlık olarak yazdığımız, tamamı tabi'in büyüklerinden Said bin Cübeyre'e ait olan ribayeti bu ayın nasihati olarak kabul ettik. Kimi insan, günah işler onunla cennete girer. Kimisi, itaat işler onunla cehenneme gider. Bunun nasıl olduğu sorulduğunda, Şöyle cevap verir. Mümin günahını gözünün önüne koyar ve sürekli ondan istihbar edip Allah'a yönelir. Günahın sebebiyet verdiği tevbe, istihbar ve Allah'a yöneliş onu cennete götürür. Facir ise yaptığı iyilik ve taati gözünün önüne koyar. Amelini beğenir ve ameli gözünde büyür. Taatinin sebebiyet verdiği kibir, ucup ve Allah'ın fazlını unutma onu cehenneme götürür. Müslüman için iman ettikten sonra en önemli mesele salih ameldir. Çünkü imanı muhafaza eden, onu arttıran, son nefese kadar imanla yaşamayı sağlayan ve imanın semeresi olan cennet ve Allah rızasını kazandıran şey salih ameldir. Salih amel kalıbındaki salih, amelin sıfatıdır. Allah'ın subhanehu ve Teala nasıl bir amel istediğini belirtmek için kullanılmıştır. Allah, müminden, amel, eylem, hareketlilik istemez sadece. Bu eylemlerin salih olarak Allah'a takdim edilmesini ister. Onun, sumhanehu ve teala katında insandan sadır olan eylemler iki kısmı ayrılır. Makbul olan, karşılığı alınan ve imanın semeresi olup cennette taçlanan ameller. Reddedilen, yok sayılan ve sahibini ateşe sürükleyen ameller. Kur'an-ı Kerim'de,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 Demişti. Maide suresi 27. ayet Ve şöyle çağrıldılar. Bu cennetlere yaptığınız ameller karşılığında varis kılındınız. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. Maide suresi 27. ayet Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Gâşiye Suresi 1-4. Ayetler Buradan anlıyoruz ki, mesele amel yapmak değil, salih ve makbul ameller yapabilmektir. Hususiyle hayatını İslami hizmete vakfetmiş ve her anıyla salih amel yapma bahtiyarlığına erişmiş hizmet ehlinin bu konuya titizlikle eğilmesi gerekmektedir. İşin sonunda bütün bir ömrün heba olması, geriye yorgunluk ve pişmanlık dışında bir şey kalmama tehlikesi vardır. Yukarıda naklettiğimiz Said bin Cübeyre ait rivayet konumuzun bir başlığına işaret etmektedir. Asıl konumuzsa salih amellerin afetlerinin olduğu ve bu afetlerden sakınılmadığı takdirde yapılan amellerin Allah katında reddedileceği, sahibini cennet arzularken cehenneme sürükleyeceği kimi yerde ise ateşi onunla tutuşturacağıdır. Allah'a sığınırız. Salih amelin afetleri. 1. Riya Allah Subhanahu ve Teala müminlerden sadece onun rızası için amel yapmalarını ister. Kendi rızası dışında insanların beğenisi, övmesi, makam elde etme arzusu gibi bir gaye ameli bulaştığımı o ameli yok sayar. Onlar sadece dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etme, namazı kılma, zekatı verme ve hanifler olmayla emrolundular. Dost doğru dinde budur. Beyyine Suresi 5. Ayet Evet, Müslümanın kendisine emrolunduğu en önemli ve ilk şey dini Allah'a halis kılmak, yani dine O'nun rızası dışında hiçbir şey karıştırmadan katışıksız bir kullukla O'na kulluk etmektir. Riyay ise kulluğun safiyetini bozmak, Allah'a verilen söze ihanet etmektir. Bu denli ağır bir cürmün cezası da bu oranda büyüktür. Amele en fazla ihtiyaç duyulan ahiret yurdunda amellerin heba olması ve geriye pişmanlık kalması. Kıyamet gününde hakkında ilk hüküm verilecek kişi şehittir. Allah'ın huzuruna getirilir. Allah Subhanahu ve Teala ona nimetini hatırlatır. O da ikrar eder. Der ki, bu nimetlerle ne amel yaptın? Senin uğruna savaştım ve şehit oldum der. Yalan söyledin. Sana cesur, kahraman denmesi için savaştın ve dendi de. Denilir ve sonra emredilir ve yüzü üstüne sürüklenerek cehenneme götürülür. Sonra ilim öğrenen, öğreten ve Kur'an okuyan bir adam getirildi. Allah ona nimetlerini hatırlattı. O da kabul etti. Dedi ki, bu nimetlerle ne amel yaptın? Der ki, İlim öğrenip insanlara öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum. Allah subhanehu ve Teala der, yalan söyledin. İlmi sana alim densin diye öğrendin. Kur'an'ı da sana kari densin diye okudun. Sonra emredildi ve o adam yüzüstü sürüklenerek cehenneme götürüldü. Bundan sonra Allah'ın mal konusunda genişlik verdiği ve malın her sınıfından kendisine verdiği zengin getirildi. Allah subhanehu ve Teala ona nimetlerini hatırlattı, o da ikrar etti. Allah dedi ki, ne amel yaptın bu mallarla? Dedi, senin sevdiğin hiçbir yol bırakmadım. Mutlaka o yolda infak ettim. Allah yalan söyledin, sana cömert densin diye infak ettin ve denildi de buyurdu. Sonra bu adam da yüzüstü sürüklenerek cehenneme götürüldü. Müslim İslam toplumunda en önde olan ve insanların gıpta ettiği insanlar, şehitler, alimler ve zenginlerdir. Biri canını, biri ilmini, biri de malını Allah yolunda seferber etmiştir. Ateşin zinakarlar, faiz yiyenler, katiller ve hırsızlarla tutuşturulmasını beklerken, dünyada gıpta edilen bu insanlarla tutuşturulduğunu görüyoruz. Kendisi de bu sınıflardan birine dahil olan ve bu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh, hadisi rivayet ederken üç kere düşüp bayılmıştır. İslam için çalışan ya da Allah'a subhanehu ve Teala kulluk eden her insanın da bu sahneden ürpermesi ve Allah'a sığınması gerekmektedir. Kişinin böylesi bir korkuyu yaşamıyor olması dahi başlı başına bir problemdir. Hasan-ı basri Rahimehullah nifaka anlatırken vallahi ondan ancak mümin korkar, ancak münafık emin olur, demiştir. Salih amellerle Allah'a yaklaşan ve onun rızasını umanlar, şu günün dehşeti yaşanmadan amellerini kontrol etmeli ve Allah'tan içtenlikle ihlas dilenmelidirler. Kıyamet günü Allah şöyle nida eder. Ben şirke ihtiyacı olmayanım, kim bir amel yapmış ve bir başkasını onda ortak etmişse, onu da, amelini de terk ederim. Müslim Yaptığı amele benden başkasını ortak eden, ecrini, mükafatını onun yanında arasın. Tirmizi İbni Mace Takdir edilmek ve beğenilmek her insanın fıtratında vardır. Bu duyguyu Rabbine yönlendiren, acaba Rabbim amelimi beğendi mi, semada beni anıp takdir ediyor mu? sorularıyla kalbi meşgul olanlar, fıtratlarıyla Allah'a yakınlaşanlar, bahtiyarlardır. Bu duyguyu Allah'a, subhanehu ve Teala) yönlendirmeden, kendi haline terk edenlerse, tabiat boşluk kabul etmediğinden, insanların beğenisine kul olan, onların takdirini karşılamak için amellerini onlara gösteren bedbahlardır. Bunun tedavisi, kıyamet sahnelerini hatırlamak, Hadislerde varid olan insanların yerine kendi nefsini koymaktır. Ayrıca bizleri hizmetlerimizde riyaya sevk eden sebebin, umduğumuzu elde etmenin değil ondan mahrum olma nedeni olduğunu bilmektir. Bizi sevmelerini ve takdir etmelerini umduğumuz insanlar, Allah'ın mülkü olan ve kalpleri O'nun subhanehu ve teâlâ tasarrufunda olan insanlardır. Allah subhanehu ve teâlâ el-vedud olandır. Tüm sevgi ve beğenilerin hazinesi onun katındadır. O Subhanehu ve Teala müsaade etmeden bir kalbin bir şeyi sevmesi ve onu takdir etmesi mümkün değildir. Sevgi yerde başlayıp semaya yükselmez. Semada başlar, meleklere ilka edilir, sonra müminlerin kalbine yerleşir. Riya Allah'ın sevgisini elde etme yollarından olmadığı için müminlerin sevgisini de kazandırmaz. Riya ile sadece Allah'ın subhanahu ve teala buz'u kazanılır. Allah'ın buz ettikleri ise iki cihanda da mahrum olan insanlardır. Allah bir kulu sevdi mi Cibril'i çağırır. Ey Cibril ben falancayı seviyorum. Sen de onu sev der. Cibril onu sever. Cibril meleklere nida eder. Allah falanca kulunu seviyor. Siz de onu sevin der. Melekler onu sever. Sonra okul için yeryüzüne kabul. Yani kalpleri sevgisi ve beğenisi konulur. Allah bir kula buuz etti mi Cibril'i çağırır. Ben falancaya buuz ediyorum. Sen de ona buuz et der. Cibril ona buuz eder. Sonra meleklere Allah falancaya buuz ediyor. Siz de edin der. Melekler ona buuz eder ve yeryüzünde o kul için buuz kılınır. Kalplere nefret ve sevgisizlik konulur. Müslüm. Yine bilinmelidir ki, dünyada riyasıyla insanları aldatanlar, kıyamet gününde insanlara ifşa edileceklerdir. Herkes onların hakikatini öğrenecek ve ona göre muamele göreceklerdir. Kim riya yaparsa, Allah onun gerçek halini insanlara gösterecektir. Kim de amellerini insanlara işittirirse, Allah onun gerçek halini kıyamet gününde insanlara eşittirecektir. Muttefekun aleyh. Amellerinde riyakâr olmanın alametleri. A. İnsanların yanında canlıyken yalnız kaldığında amellerde isteksizlik. B. İnsanların yanında yaptığı amelleri yalnız olduğunda terk etmek. C. Hizmetine ilgili bir eleştiri aldığında ameli terk ya da eleştiri öncesinde hissettiği heyecanı kaybetmek. d. Yaptıklarını görünür kılmak için çabalamak, görünmediği yerlerde insanlara anlatarak duyurmak. e. Salih amellerini kalabalık toplulukların önünde icra ettiğini ve onların beğenisini kazandığını hayal etmek. b. Yaptığı amelleri veya hizmetine hesap verdiği merciye eksik ya da fazla olarak aktarmak. Kınanma korkusu ve endişesiyle işin uyarıya açık kısımlarını örtbas etmek. G. İnsanların onun hakkında ne düşündüğünü merak etmek ve bunun insanın kalbini sürekli meşgul etmesi. H. Kendi nefsini ve amellerini sürekli küçümserken başkaları tarafından aynısı yapıldığında öfkelenmek ve hazımsızlık. 2. Minnet ve eziyet Taati bozan ve sahibini tatine cehenneme götürenlerden biri de amelini başa kalkmak, minnet etmek, sözlü ve ameli olarak iyilik yaptığı insanlara eziyet etmektir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa katmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de.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 Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisine çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakara Suresi 262-264. Ayetler Bu ayetler her ne kadar sadaka hakkında inse de tüm salih ameller için geçerlidir. Yaptığı salih amelleri insanların başına kakan, hizmetlerinin karşılığını bekleyen ve hizmetleri nedeniyle değer görmek isteyen herkes, tahtine ateşi elde edenler sınıfındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki Allah onlarla konuşmayacak, onları temizlemeyecek ve onlara elim verici bir azap vardır verdiklerini başa kakan, minnet eden, elbisesini kibirle uzatan, yalan yeminlerle malını satandır. Müslim Anne babasına asi olan, içki bağımlısı, minnet eden ve kaderi yalanlayan, cennete giremez. Müsnet Allah'ın dinine hizmet eden ve salih amele muvaffak olan Müslüman, ameliyle insanlara eziyet etmez. O bilir ki, O'nun bu hizmetleri Rabbinin lütfu ve O'nu muvaffak kılmasıyla mümkün olmuştur. O'nu İslam'a hidayet eden elinden ve perçeminden rıfkla tutup hayır yollarına ileten O'nun Rabbidir. O, bu minnetin ve fazlın altında ezidir. Minnet, vazinet ve kerem Allah'a aittir der, dini ve hal lisanı. Bilir ki yaptığı ameli hatırlatmak, İnsanların karşılık vermesini beklemek onları hizmetleriyle ezmek önce Rabbine karşından körlük sonra kardeşlerine eziyettir. Hizmetleriyle beklenti içerisine giren ve insanlara eziyet eden diliyle ikrar etmese de Nisan'ı haliyle amelleri kendisinden bilmiş rabbinin lütuf ve keremini inkar etmiştir. Minnet iki türlüdür. Bazen dille açıktan yapılır bazen dile yansımaz, Kalp beklentisi olarak hislerde yaşanır. Birincisi amelleri boşa çıkarma ve sahibine ateşe sürükleme cihetiyle tehlikeli olsa da ikincisinin tehlikesi çok daha büyüktür. İlki açığa çıktığından sahibinin fark etmesi ya da kendisine nasihat edenlerin övdüğüyle fark edilip ıslaha yönelmesi ve Rabbine intica etmesi muhtemeldir. İkincisi ise içte yaşanan ve çoğu zaman sahibinin dahi fark edemediği bir marazdır. Tespiti ve farkındalığı zor olduğundan ıslahı ve arındırılması da zordur. Gizli minnet ve başa kalkmanın alameti bilinmelidir. Nefisler ve his dünyasındaki beklentiler bu alametlere arz edilmeli, muhasebe yapılmalıdır. Gizli minnetin alameti, insanın yaptığı hizmetlerle içinde bulunduğu konumu bağdaştırmaması, daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanmasıdır. Bunun birileri merhalesi, minnete kıskançlık ve bazı kardeşlerin kayırıldığını düşünerek, onlara ve onları kayırdığına inandığı insanlara karşı kin beslemesidir. Her birimizin içinde bulunduğu konum, Allah'ın subhanehu ve Teala takdiri ve O'nun subhanehu ve teâlâ O kimseye zulmedip amelini zayi etmeyeceği gibi, kimseyi hak etmediği bir durumda kılıp hikmetsizlik edecek de değildir, haşa. Her insan kendisi için en hayırlı ve en uygun olanı yaşıyordur. Rızıkları belirleyip, hikmetle insanlar arasında taksim eden Allah olduğu gibi, dereceleri, mertebeleri ve konumları takdir edip dağıtan da yine odur. Subhanehu ve Teala. Dilediğini yücelten Er Rafi, dilediğini alçaltan El hafid dilediğini izzetli kılan El Aziz, dilediğini zelil kılan yine odur. Subhanehu ve Teala. Bizler hizmetlerimizi ve salih amellerimizi Allah için yaptığımız gibi dünyevi karşılık olarak takdir edilmenin de onun dilemesiyle olduğunu bilmeliyiz. Her sabah ve akşam Allah'a Rab olarak Allah'tan razı olduğum diyerek verdiğimiz sözümüze sadık olmalıyız. Onun Subhanehu ve Teala Rabbine rıza, onun şer'i ve kaderi hüküm ve takdirlerine rızadır. Kurtuluşun yolu. Acziyetimizi, ona Subhanehu ve Teala olan ihtiyacımızı hissederek içtenlikle Allah'a yönelmek, O'na sığınmaktır. O'nun sayısız nimetlerini hatırlamak ve nefse ikrar ettirmek, bunun yanında eksiklik ve nankörlüklerimizi göz önünde tutup, dilimizi ve kalbimizi tevbe istiğfarla canlı ve ıslak tutmaktır. Sayit bin Cübeyr'in nasihatinde bu mana vardır. Mü'min sürekli günahını göz önünde bulundurmalı ve o günahlardan bağışlanma dilemelidir. Kurtulur felah, Taatleri ve hizmetleri değil, ondaki eksikliği görmekte gizlidir. İnsanın yaptığı tüm salih ameller, Allah'ın muvaffak kılmasıyla olduğundan, insanın onda payı yoktur. Allah'ın rahmet ettiği azınlık bir zümre, müstesna. İnsanların geneli, muvaffak oldukları hayırları da hakkıyla yerine getirmez, Rablerinin hoşnut olmadığı şeylerle amellerini kirletirler. Bundan ötürü her salih amelin peşinden, Bağışlanma dilemeyi emreder Rabbimiz. Hac vazifesini tamamlayan Müslümanlara Allah'tan bağışlanma, istiğfar dileyin. Bakara Suresi 199. Ayet Gece namazı gibi seçkin insanların muvaffak olduğu bir amelin akabinde Allah istiğfar edilmesini talep eder. Onlar gecenin çok azında uyurlardı. Seherlerde ise istiğfar ederlerdi. Zâriyat suresi 17 ve 18. ayetler. Gecesini ihya eden Ehlullah, sabah olduğumu hamd edip amellerini görmek yerine, istiğfarla eksikliklerini Allah'a arz ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince üç defa, Estağfirullah derdi. Kurtuluşun yolu, amellerimizi ve hizmetlerimizi gözümüzde büyütüp nefsi beğenmek, Kendini insanlardan üstün görmek ya da beklenti içerisine girmek de değildir. Kurtuluş, amellerimizdeki eksik yönleri ve günahlarımızı göz önünde bulundurup, ihtiyaç, acziyet ve kulluğumuzu hissederek Allah'tan istiğfar dilemektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 43. sayısında yayınlanmıştır.